Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mecusiler ve Nevruz. Mecusi diye bir inanç sistemi vardı dünyada. Yine var. Az kaldı yine var. Bu kökeni ıslıya dayanıyor. Islı felsefesine dayanıyor. Doğuda biri vardı Zerdüş diye, Zerdüşt. Bu da gibi, babos gibi, adı Zerdüşt. Fakat bunun kişiliği efsaneye dayanıyor. Doğumu belli değil, ölümün belli değil, yaşamı belli değil, efsane denen bir şey. Adı Zerdüşt diyor. Yani. Bunun bir teorisi vardı, felsefesi vardı, ısı felsefesi diye ısı. Bu kişiye rivayete göre, efsaneye göre hayatı inceliyor. Hayat nedir? Bunu inceliyor. Bakıyor ki bir insanın hayvanın bedeninde ısı düştü mü? Ölüyor. Yani hayatı ısıya bağlıyor. Bir nevi ısı yaratıcı anlamına getiriyor. Bunun bu görüş doğrultusunda bazı yerlerde güneşe aya tapmışlar. Babil'de öyleydi. İran halkı ise İran yani meclisinin beşi İrandır. İran'da ise bir kişi İran'da. Adı Mecus. Adı Mecus. İlk defa bu ateşe takmayı başlatıyor İran'da. Malenki ısı yaratıcıdır. Yani Hayat o veriyor diye. Evvela İran'da ateşe takmayı o başlatıyor. Adın Mecus. Buna izaf eden ne deniyor? Mecus deniyor. Mecusi deniyor. Ateş perestere. İnsan en üstün varlık insandır. Eşref-i mahluk denir insana. Eşref-i mahluk insan. İnsan böyle en şerefli varlık olduğu halde yazdık ki insan ne yapıyor? İnsan zavallar. Bir ateşe, tabuca kadar bir alçalma veriyor. Ne demeliyorsun inançları onlara göre iki ilah var. Ne demeliyorsun? İki ilah onlara göre. Biri hayır ilahı, biri şer ilahı onlara göre. Şer ilahı. Hayır ilahı yani hayırla yaratma anlamına geliyor. Adı onlara göre hürmüz Allah. Hürmüz. Onlara göre bu Hürmüz denen o saat ilahları aydınlık ısı yani. Bu devamlı evrende iyiliği yaratıyor onlara göre. bu yaratıyor. Bollu, bereket, yağmur, neyse hayırlar onlara bu yaratıyor. Bir de onlara göre tabi şer ilahı var. Adı Ehriman Onlara göre bu da ne yapıyor? Bu da kendisi karanlık, zulümat. Bu da hep şeyleri yaratıyor. Dünyada depremleri, selleri, felaketleri, kıttıktır. O bunları yapıyor. Onlar ikina idare ediyor dünya, alemi. Evreni yana. Şimdi onlara göre hürmüz iyiliği yaratıyor. Aydınlıktır, ısıdır. Ne yapıyor bu sefer bunlar? Bu hürümüz olan ilahların da yardım için. Bakın, ilah, alim yaratan olsun. Allah cömert. Ne yapıyor bunlar? Bu ilahlarına yardım için ateşli ködü dünyada. Mağbettlerine adı ateş gede diyorlar. Ateş gede diyor bana. Ortada. Büyük bir, bir ateş bir yer. Burada ateş yakıyorlar. Yani ıssı olursa dünyada ateş yanarsa hürümüze ona fayda olacak. O güçlenecek. Bir de inançlarına göre bu iki ila devamlı savaşıyor. Bile, savaşıyor i̇ki ila böyle. Bazen hürümüz galiba geliyor önlere göre. Bazen de eriman onlara göre ilik olduğu zaman havalar açık fazla soğuk yok sel yok yağmur yok kıtlık yok ilik oldu huzur oldu sevinirler de bunlar mecusiler neden hürümüz ehremana galip gel üstün gelir diye ona sevinirler şer olsa dünyada kıtlık, darlık, savaşlar depremler huzursuzluk diye oldu mu onunla üzülüyorlardı ehriman o hürmize galip geldi diye seviniyorlardı yani zavallı insan oldu. hayali iki ilahe üretiyorlar kendileri burada seviniyorlar ne haberi bu zamanda Dünyada yeryüzünde felaket olduğu zaman nefemdir, savaştır, kıttıktır, şub olduğu zamanlar Eyvah diyor şimdi. Ehriman. Yani şer ilahı hürmize galiba üzülüyorlar. Ona yarın etmeleri gerekiyor onlara göre böyle. Ateş geliyor. Ateş geliyor tabrak. Ateş geliyor. Orada görebilecek rahipler vardı. Bunlara muz derdi, muz derdi bunlara böyle, rahiplere. İnsanlar, yani Mülüs'e ne yapıyorlar? Hayrına. Yani sahabesi ne yapıyordu? O ateş gedeğe tapına odun getirirdi. Nasıl odun? Düzgün olacak böyle. Düz odun, odunu getirecek oraya. Sırtınla ama Gereksiz demek yok. Bunu getiriyorlar dışarı istif ederler. Buna yıkanır bunlar, odunlar. Tek tek böyle. Tek tek yıkanır bunlar böyle. Kurtulur. Sonra ne yapardı o? Oradaki görevli, bu denen kişi ne yapardı? Eliyle buna dokunmasın diye, yani eli günah, şemişleriyle dokunmasın diye, eline eldiven giyiyor. Beyaz eldiven. Bir de pis nefesi ateşe bulaşmasın diye ağzına burnundan bahset takardı. Merasimle odunu alır. Yıkar mı ki odunu alır böyle. ateşe atar bunlar böylece. Ne zaman biraz dünyada bir felaket oldu mu? Savaştır, depremli, kıttık oldu mu? Artık ateşe kuvvet etler. Ateşe kuvvet böyle. Dur mu ateş atıyorlar? Ateş-i Galip diye. Şimdi onların bu ısı felsefesine bakınca, işte bir ateş Gede. Bir ocak yani. O dünyada bunda. Hani bir ısı oluyor. bu ne yapar? Ancak bir o da ısıtır. Şimdi öyle ısı var ki dünyada Mesela güneş. Güneş veren, ısı veren. Güneşte enerji kaynağı. Güneş bir yıldız aslında. Yıldız yani güneş böyle. Bir enerji ısı kaynağı yani Işık veren, ısı veren kaynak veren. Orada nasıl bu ısı medeneye gelir güneşte? İdrican atomları Dört tane birleşiyor, helyuma dönüşüyor. Bir helyumdan fazla ağrı için altına ne yapıyor? Enerjiye dönüşüyor böyle. Her sahneye dört milyon ton enerji etrafa saçıyor, patlamayla böyle. Hatta Rabbimin tabiri bazen fazla oluyor bu. Hidrojen daha fazla birleşiyor helyuma dönüşünce enerji daha fazla oluyor, daha patlama oluyor. Dünyamın etkinliği muhtemelen Yine yani Haberleştirme şunlar etkin dünyadan böyle böyle. Bu 4 milyon ton enerji neye eşit? 1 milyar ton atom eşit 1 milyar ton atom bombası ne? Yani güneşte saniye demek ki, saniyede ne oluyor? Dakika, sağda değil, saniyede bir milyar atom bombası patlamış gibi enerji oluyor. Bir milyar, bir mily milyon diyamaterinler atom bombasına. Halbuki dünyada bir atom bombası patlatıldı. en ilk önce, 45 yılında bir şehir artan sinir muhtemelen Bir atom bombası var. Amerika atımlarını Japonya'ya bir atom bombası, atadı Hiroshima'da o şehir hardan silinmiş madenler. Atom bombası böyle. O atom bombası bir kilo atom bombası, küçük doğru atom bombası böyle, atom bombası böyle, küçük Nasıl peki bu atom bombası Bir kilo bir şey, uranyum madene, atomu Düştüğünce... ...bir ısı olmuyor böyle. Isı. Enerji datıyor böyle. Milyonlarca derece ama... ...ısı böyle. Bu sınav yapıyor. Her şey öldürüyor böyle. Otu, bitkiyi, toprağı mı hepsini öldürüyor böyle. Isı. Ama ısınca... ...halberin yukarı çıkıyor böyle. Dalga, burun çekimdeki çıkıyor. Orada ha boşluğu oluyor. Koca şehirde. Etraftan bu sıra başka oraya hücum edince. Ne yapıyor hava? o binanın hepsi yüküne başlayıp yıkanılır. Yani tek canlı kalmıyor böyle. Bakın bir atom bombası bir kilo bir şey var. Atom bombası o zamanki en kışığı bu. Şimdi tabi günümüz daha gelişmiştir. Bunların verici böyle. İşte güneşte güneşte muhtemelen ne oluyor? Her saniye bir milyar atom bağlı, eşit patlamalı bir güneşler. Uzaya saçılıyor bunları, patlayan, dalga dalga saçılıyor bunlar böyle. Möcül sivilik tabi hainleri var, kuralları var, adetleri var böyle. Möcül sivilik en sapık bir inanç sistemi, en sapık yani yam yamdan da mücüten de hepsinden sapık hayvansal bir sistem yani sistemi mücüzdik. Ne abi bunlar mıdır hemler? inancına göre bir kadın oğlu edeniyor, bir kadın öz oğlu edeniyor Mesela kolisi ölmüş, oğlu kalmış böyle O işte mi Olmu, evleniyor öyle. Bir avukat kızını evleniyor öz kızından. kardeş karış evleniyor. Müslümanlık göre öyle. Yani böyle pis bir alaksız, ala dışı, yani insanlıkla bağdaşmayan bir hayvansal bir sistem böyle, Müslümanlık böyle. İranın tamamı hakimler, hakim dev Müslümanlık, tamamı hakim Budistler ölüyü gömmezler. Bu hala Budistler mi? Hindistan'a hakim mesela Budistler. Ölüyü gömmezler Budistler. Ne yapıyorlar? Ölüyü yakıp külünü atıyorlar, ganç değerine atıyorlar. Onlara göre ganç değeri kutsal nehir. Cennete gidiyor nehir onlara göre. Halbuki çıktığı yere belli, attığı yer belli. Kim o yana daha eteklerinden çıkıyor? Dengar'ın köpesinde o köşe dökülüyor muhtemelen. Onlara göre bu nehir cennete götürüyor küllerini. Nasıl yapıyor peki bunlar muhtemelen? Şimdi bir Kinti öldü mü bunun cenazesini bir tabuta koyuyorlar. Tabuta koyuyorlar. Efendim. Bu tabutun camurdaki muhtemelen taşının daha genişi daha geneşi Özel onların belirli yapıları var. Onun üzerine koyuyor tabluk koyuyorlar. Etrafına odun koyuyorlar, kuru odun. Etrafına. Etrafına besliyoruz, onu besliyorlar, kuru odunlarlar. Bir ucuna da tutuşmak için ince çırpı koyuyorlar. Ölenin en yakını olursa oğlu, yoksa kardeşi ölenin en yakını kimse erkek kadın olmuyor budistlere göre ölenin en yakını ne yapıyor ellen alıyor bir meşale yapacaklar ama topluluyor cemaat halk yani topluluyor böyle ölüm merasimi var yakacaklar işte yani göz arınacak yani o en yakını ellen meşale ne yapıyor böyle yavaş yavaş böyle muruldana mırıldana yani bir şeyler söyleye söyleye Kampu halinde gidip dolaşıyor tabi. Böyle yavaş yavaş, yavaş gidip dolaşıyor. Başladığı yere geliyor, o meşaleyle tutuşuyor böyle. Tutuşuyor, kere çekili bakıyorsun böyle. Ondan kuru tabi ince kuru tutuşulmuş, alıyor birden böyle yanıyor. Bu seviyor onlarda. Seviyorlar. Artı yangın bitti, kollarsı sonundan sonra orada kül topluyorlar, bunu gayet temiz bir torbaya koyuyorlar. Gidiyorlar, bu da ayeniyle bunu Atöregan şehrine, oraya gidiyorlar. Şimdi söyledim? Melusya'ya gelince Melusya'ya da ölü gömüyorlar ödeni böyle. Halbuki her dinde ölü gömülür. İlk olarak Adem babamız gömüldü, Atöregan'dır. Adem babamız yere gömüldü. Oğlu daha önce öldü. Habil öldürüldü. Onun kardeşi kabine ne yapacağını bilemedi. Öldürdü onu. Tabi o zaman kılıç yok. Silah yok. Kız yüzüne yani böyle. O yüzden kısa anıçtan bunu öldürdü. Üç gün buna ne karar veremedi. Rabbim iki karga gönderdi oraya. Biri Ece'ye gelmiş kar karganın. Rab bunları gönderdi. İki karga birbirine savaştılar. Birbirine birbirine. Kavga etler, savaştılar, yürürler, dövüştüler, neyse, oru dövüşü gibi. Dirip üstün geldi, öbürünü öldürdü. Öldürünce ne yaptı? Öldüren karga, ayaklarıyla yeri eşti, bir açtı, oraya öldürülü karga, göre içine koydu, bir tane tabak örttü. Dedi ki bu sefer, kabile öldürmüşü kardeşini ben de böyle aklemedi orada. Yeri eşti or eğildi böyle. O adam babamız ölünce her şükre bilmeden ne olacak ama daha. Bu bunu şöyle yaptı o. Melekler geldi insan şeklinde. Geldiler. Deller ki biz meleküz dediler babamızın oğullarına. Adam anaları yıkarlar bunlar. Adem babamızın oğullar torunumunu gözüyorlar, izliyorlar bunu da yaptık soydular, yıkadılar, kefene sardılar, namazını kıldılar ve topla gömdüler. Şimdi i̇şte böyle yapmamı buyurdular onlara. Oradan kaldı, her dinde hak olsun, batıl olsun. İran sisteminin her dinde ölü gömülür böyle yani bakalım, bu düşler yani böyle göz görevi yakıyorlar. Peki o yanan kişi acaba ondan bunda bir acı duyuyor mu? Duyuyor mu diyor. Duyuyor böyle. Peygamberimiz ölenin de kemini kırmayın bak böyle. Ölenin de kemini kırmayın böyle. O da bir acı duyar. Ruh yani onun ruhu bunu izliyor ...görüyor, ondan bir elem duyuyor, ruh elem duyuyor. Diyor böyle. Peki ne yapıyor meclis şeyler? Bunlar gömüyorlar ölülerini. Bunların da metodu ayrı. Bunların da özleri kaleleri var, kale. Kuleye atar. Böyle. Düz kule böyle, üzeri düz böyle. Ahşap, yüksek ama kule var böyle. Bunların özlerini soyula çırışıp bak. Kefen yaptılar böyle. Oraya yatırıyorlar, sırt üstte kuleye yatırıyorlar böyle. Neden? Akbaba yesin diye bunu, akbaba. Onlara göre, akbaba, kutsal bir hayvan. Onlara göre, akbaba böyle. Alışmış bu, o yönde akbabalarda, onlar gözleri, kuleleri böyle. Kulelere bir böyle getirilir mi, üşüyorlar yani akbabalar, bunlar başta yemeğe. Bunlar sevilmiyorlar ama işte yakınları. İzgiler, aşırı bakıyorlar, seviliyor bunlar bunu böyle, o. Oh. Akbaba'na yiyor diyorlar. Yani artık yanmaz cehennem bu şekilde. Neden Akbaba'yı yiyor muhteremler? Akbaba çok büyük iri kuş. <gülüyor> Kanatları çok büyük. İlk kadar açınca 2-3 metre buluyor. Başta kanatlarım değerlendiriyor. Havada fazla kalabiliyor. Yükseğe çıkabiliyor. 6-6 geçiyor. Akbaba'a. Agbaba'nın bir özelliği var. Allah onu öyle yaratmış ama. Yaratmış. Gagası önü kıvrık. Gagası, zayıf gagası. Gagası böyle. Mesela Kartal Şahin en seyreti parçalar böyle. Kopra alır böyle. Bunun gagası zayıf. Zayıf olduğu için böyle canlı avı avlamıyor. Agbaba muhtemelen böyle. Karşılamıyor bunu böyle. Ancak leşleri yiyor. Leşleri böylece. Ormanın gezerler. Başları etsizdir. Bu etsiz oran böyle? Kırmızıdır. Çıplakları başları, boyunları havada çöldürebilirler. İrza bu şekilde bir aslan, kaplan, başka bir kur bir hayvan böyle bir avını yakalamış, başını yiyor, onu beklerler böylece. Sonra kalanı da onunla yerim ederler. böyle. Yani sahibi korku bir düşman var. Sırttan da böyle, karınca böyle. Hep bunlar böyle leşleri yerler. Neden? Temizlik memuru bunlar aslında. Temizlik memuru. Evde mesela bir böcek ölür, bir fare ölür. Görülmez de böyle. Eğer karınca diye maluk olmasa kokar bunlar böyle. Nerede bir böcek öldü, dana buru öldü, kertenkele bir şey öldüyse, bir varsa hemen karınca bunu kokusu alır hemen hem onu, onu üşüşürler böyle. Onu götüremeyen de tabii karıncalar. Bakmıştım işte binlerce karınca gelir. O özelinin büyük denen oranla. Onu yavru yerle kemirlen alınır bu şekilde böyle. Bu şekilde ne oluyor? Koku önleniyor Ve hastalıklar, salgın hastalığı öneriyor bu şekilde böyle. Şimdi gelin Nevruz'a. Yani Mevruz'lerin bayramı tabii Nevruz. Nev Rus, Farsça iki kelime, Bileşik kelime. Birin Nev, bir Rus. Rus son Z yani. Nev Farsça anlamı yeni anlamına. Nev yeni anlamına geliyor. Mesela derler ki Farslar, Farsça ya yani İran diliyen aslında Farsça Nev Bahar. Yeni bağır ilk ne bağır derler böyle. Nev civan derler. Nev civan genç yeni genç anlamına geliyor böyle. Nev yeni genç anlamı nev civan geliyor. Nev yeni ruz gün anlamına geliyor ruz. Sonu z ruz. Nev ruz yeni gün anlamına geliyor böyle. Farşada ruz günüz bir şey derler. Ruzu şeb, ruz şeb farşada. Peki ne anlama geliyor bu yeni gün? Ne anlama geliyor? İran halkı önceleri yaşamları kabile hayatı Kabile hayatı dağınık. Göçebe halinde İranlılar. yaşantılara göçebe halinde aşiret boy kabile hayatı yaşıyorlar İranlılar. Böyle. Dağınıklar böyle. Sonra bir çıkıyor, adı Cemşid. Adı adı Cemşid. Kendi kabile reisi. Bir kabile reisi. Demek ki, Onlar abim bu şeyi vermiş, vermiş. bu yandaki kabile böyle, bütün kabile birleştiriyor, ilk bir anda devleti bu kuruyor. İran'da. Tarih, kim bilir kalbi, bir ence böyle. Tarih bilemiyor bunların böyle. İlk İran'da devleti kuran bu oluyor. Cemşid'di. Bu cemşit devleti tam kurunca, otoriteyi sağlayınca bir saray yaptırıyor, taht yaptırıyor, tahtı oturuyor. <gülüyor> tahtı oturduğu gün, o günün takmine göre ay ferverdi ayıymış. Onların o gün ay kullanımına göre İramlıların ferverdi ayın birinci günüymüş böyle. Bu Roma takmine göre Mart 21'e geliyor. ...Roma takmine göre Türk değil ama. Bu ne yapıyor Şimdi Cemşit devleti kurdu. Otoriteyi sağladı. Hakimiyeti sağladı. Tahta oturdu. Bu ferverdiğin birinci günü. Roma takmine göre Mart 21. gün ne yapıyor? Mecusiliğin barim ilanı diyor. Resim bayramı Mecusiliğinin en büyük barim diyor. Ve ateş yakınmasını emrediyor. Her yerde, her yörede. Bir toplum, bir millet niye tapınıyorsa onların bayramı orada başlar mı törenler? Bu da Ateşe tapın ne yapıyor? Onların töreni ateşle başlar. Bakın böyle. Ateş yapıyorlar, etrafına dönüyorlar. Üstten atlıyorlar. Ve onlara göre Ateş onlara tapınatları ilahlar böyle. Herkese E herkene tapınat ne yapar? Herkene tören, yapan, tören öyle, böyle. Allah kuduk Allah evine camiye gider, orada bayramına başlar. İslam'da iki bayram vardır. Ramazan, Kurban. Nerede başlıyor bayram töreni? Bayram namazıyla bak canlı başlatır hep öyle. Hep öyle. Günümüzde neyiz günümüzde? İşte Nevruz eski Türklerin bayramıymış. Hayır yalan mı trende? Kesin yalan böyle şey. İslam öncesi, İslam'ın önce iki güç var dünyayı hükmeden. Batıda Roma İmparatorluğu, Batıda. Doğu'da İran devleti. Peygamber'in tarafından şahsaneler vardı, o, o soy vardı. Batı'da Roma İmparatorluğu, Doğu'da İran böyle. İki süper güç, dünya halkındı bunlar. Böyle. Bu İran halkının tamamı meclisi oldu. Cemşir aşırı meclisi Cemşir böyle. Aşırı meclisiydi. Tam otoriteyi sağladı. diktatör rejimini kurdu. Emirler verdi. Ateşi tapmında hızlandı böyle. Ateşi kadar çoğaltıldı. Her Nebruz'da bunu kutluyor bayramlarıyla böyle. Fakat bu tabi İran'la sınırlı kalmadı bu böyle. Yani bu rejim burada kalmaz tabi. İran süper güç olduğu için etrafında Afganistan, Hindistan var evet Türk boyları var. Türk hakanlar var etrafında böyle. Ama kışı bunlar böyle. zayıf bunlar böyle. Bunların tabi İran'la ilişkisi var bunların da. Alışında bunlar derken bu İran'daki mecusi ateş pereşlik, onların sıçradığı muhtemelen böyle etrafında. Hintlere de, da Türk boyuyla sıçradılar abone <gülüyor> Ve yine Hintlere, Afganlara, Türklere de bir de İran'ın kültürü, dili. İrancı gibi dili, sırtı bir, dili böylece. Şimdi göğümüzde Osmanlıca'ya karşı olanlar var ama muhteremler. Bugün Türk, Türkçe'mize de çok ama çok farsça kelime var, çok kelimeler var. Örneğin görelim şimdi, farsça'da, farsça'da bir şeyin olduğu yerin isminin başına sonuna İstan ek getirilir, İstan ek getirilir. İstan. Mesela bir çok kabir mezarı var. Kabir var. Kabirin sonuna İstan ilave edilir. Ne olur? Kabristan olur. Yani kabirlerden bu bir anlamına geliyor. İstan. Afganistan'ın yaşadığı yer Afganistan. Hint yaşadığı yer Hindistan. Türkiye yaşadığı yer Türkistan, Türkmenistan, Kazakistan şu var bakın hemen. Hep İstanbul'un evveli. Hep buna ne oluyor böyle? İran o zaman süper güç olduğu için İran'ın kültürü dili etrafa gelmiş. Hatta mesela pencab vardı. Pencab. Penc beş demektir. Farşa. Ab su demektir. Ekmek nan farşa su ab. Deriz Abı abu hayat. Kullanılır mı? Ağabey bu hayat. Nedir? Hayat suyu. Ağabey su demektir mi? Abi hayat suyu böylece. Bu şekilde etrafa sıçrı bu adetleri. Tabi dil böyle olduğu gibi e, inanç da böyle oluyor. Hindistan bir kısmında Afrika'nın seymen tamamında Türk boylarını alıyor. Bu nevruz kutlaması başlıyor ateş yakmaya. yaptı Atışman e başlıyorlar. Hep fevralın birinci günü, Nevruz 20'ine geliyor, Bahar 20'ine geliyor. Atışık kutlam başları bunları. Hatta o zaman isimler bile bir şey olmuş. İsimler bile muhteyemler. Hürümüz mesela Gülizar, Şirin, tüta takmışım takmış bunları. Kadın adı mesela Şirin. Var ya Fıratel Şirin. Gülüzar. Ne anlama geliyor? Büyük yanakta anlama geliyor. Hürme bunlar böyle. isim takmışlar bunlara böyle. Tabi Türkler ile oluyor bu adet gelişiyor bunlara böyle. Gelişiyor. E, günümüzde bile mesela Farsça. Aklıma gelen birkaç şey söylemiş şu anda biri abdest evvela. Ab-u-deşt. Farsça iki kelime. birleşik kelime. Farsça. ab su yemek ya. Abaya su emirdi. Deşt el demektir. El suyu. Arapçası buldu. Aslı buldu. Farsçası abdest, u Türkçesi yok. Namaz. Arapçası tarat. Farsçası namaz. Aslında nemazdır farsçı böyle. İbadet anlamına geliyor. Türkçe yok muhtemelen böyle. Şehpa. Şehpa. Çok kulumuz. Herhalde var günümüzde. Şeh 3. Farsçı. Yevgüse. Sehpa ayak demektir. Des el. A ayak. Şehpa üç ayak. Aslında... O dönemde tabii ilham edinler, atı asura sehpaya. Üç ayak. Oradan kalma sehpa üç ayak böyle. Bir misafir ne yapıyor? Aslı dört ayak. Aslı carpa. Car dört metre böyle. Yedirse car penş. Bu şekilde. Aslı carpa sehpa. Pencereye bakıyorlar. Farsha muhtemelen. Pirinç. Farsha. E Bunlar böyle. Yani genelde hele başlayan çoğu farklı bunlar. Böyle. Günümüzde gene kullanıyor bunlar. Bunları kullanır da bunlar böyle. Ama kullanırsa zarar yok böyle şimdi şey. böyle. İran ne zaman İslam'a girdi muhtemelen? Zeynep Aleyhisselam Hazretleri bu tabi müjdeyi vermişti. Hendek Savaşı'nda. O konuya girmeyeceğim. Yemen Şam yani Suriye itimi Filistik Oğuz Efsidari bana İran fetholunacak yakında. Hendes savaşında haber verilmiş. Sahabe döneminde de Hazreti Muhalef'in döneminde İran olma başladı. Bahşehir meda indi. Fırat'ın kenarındayız meda indi. Tahran değil de bahşehir. Meda indi. Bahşeyi. Böyle savaşa savaşa İran fetholundu. İran İslamlaştı muhteremler. Yani bazı aşırı müjüzlere karşılar Hindistan'a, Bombay'a karşılar Bombay evet. civarına. Hala devam ediyorlar müjüzse Bombay civarına, Hindistan'da. Hala devam ediyorlar. Yani Budistler, Şehirler ve müjüziler yani sapıkların çoğu orada böyle. Eşmiştim mi eli hanımabuş ortaya burada orta, elendiğine. Ama çoğunluk Budist onlar, Budalar evet, Budist böyle. E. Yani. Veya bir, bir Buda değil, biri var Buda. Onu hekim dikmişler. Ama tatlılma, Budistan Hüftir. Yani. En büyük şey alemleri onlara göre Dalai Lama. Dalai Lama derler böyle. En büyük halde Dalai Lama. Tibet'te oturur kendisi böyle. Tibet'te oturur. Bu onların başı bu. Papa gibi yani başlarının. Şu anda Hindistan halkı muhtemelenler çoğu yani, tahsil insanlar. Hindistan halkı böyle. Hem halkı zeki insanlar Hindistan'da böyle. Onların çok büyük hafızalar Hindistan, Hindistan'ların danışım böyle. Unutmak bile bilmiyor onlar. Yani, Hapızalar kuvvetli böyle. Çoğu tahsilli insanlar. Fakat böyle olduğu hala bakın ne yapıyorlar? Yani hala günümüzde öylerini yakıyorlar yakınları böyle hala. Kül'ü atıyorlar Gans şehrine bu gün cehennete gidiyor Gans şehrine bakıp böyle. Hala eskabim yok mu? Eskabim yok buna. Ama günün insanı böyle Gans şehrine çıktığı yere biliyor o gün döküldüğü yerine biliyor haylanı bunlara bunlara böyle. Yani Allah'ın insana hita etmese olmaktır abi. Hasmer'in döneminde İran fetholundu. Elhamdülillah, İslamlaştı. Yani İslamı öğrenince, sahabeler, tabiin bunlara İslam anlatınca baklar ki Allah bir cildi yaratıcı bir öyle ateşe taşa puta benzemez böyle böyle. Evren yaratıyor böyle. İslam'a geldi Elhamdülillah. Ve İran'da çok evliye yetiştii bilamurşum İran'de. Yani İran'da evliyata ve alime yata İran'de. Çok eser verdi. Farşı eserler yazdı böyle. Hatta Merdan abi de eserlerini Farş yazdı. Meştevi var. Merdan abi hatta. öyle. Onun doğumu da beş yıldır. Afganistan doğum kendi doğumunda. Kendisi. O da eserlerini Meşteviye mevsim Meştevi. Meş -Meştevi. Odanın farş yazdı şiir şey şeklinde böyle, değil mi? Daha kolay gelir, bir şeyler eklenirse. Onu yaz bak. Mesleği farş yazdı öbeleni. Şey. İran Sünni Müslüman yani böyle? Fakat sonra aldım bu dönemler. Biri çık ortaya Şah İsmail diye. Onu dediler de Müslümandı, Sünni diye dediler de. Delirirdi. Eli Sünneti dediler de böyle. Ortaya bir şeydi Şah İsmail diye. Kudu Şii gibi. İran tekrar ileri, zor ilana Şiileştirdi. Hatta Irak, Anadolu'nun doğu kısmında hep Şii yaptı bunları böyle. Elhamdülillah Yal-ı Selim Hazretleri, Allah razı olsun muhteşemler. O bunu önlediği yoksa böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri aslı saadette aslı saadette ne kadar Önceki cahiliye Dönem adetleri varsa hepsini kaldırdı. Onlara yani İslam ahlakı koydu Peygamberimiz. Ne kadar Mekke, Medine'de, Tahir'te, o civarlarda, yani Peygamber hayatı alınan yerlerde ne kadar cahiden kalma örf adeti varsa hep kaldırdı bunlar. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye geldi zaman Medine'nin halkı iki barimı varmış onların eskiden kalma iki barabları varmış. Bakın Peygamber izni vermedi. Buruk onu Medine'lere Allah size buna mukabil iki barim verdi. Ramazan barımı, kon barımı onu kalırım terimle verdi. Yani İslam iki barımı tanıyor. Ramazan barımı. Bunu var mı söyleyemez? İslam'da ne bunu? Bunu kaldırıyor böyle şey. Yalnız sonradan fetolunan yerlerde İslam'a gelmekle beraber İranlılar olsun, Türkler olsun yine eski ateşten kopmadılar muhtemelenler. Eski yaşamları getirirler. İslam'a getirir bunlar getirirler muhtemelen Ateş yakmalar muhtemelen böyle. Peki bir insan bunlara benzersen ne olur şimdi? Yani Nevruz diye. E, günümüzde tabii bu resmi barem dolu bu. Ama hükmü değişiyor mu? Mesela günümüzde faiz elmiyor. Adı kredi oldu. Ben, ben kredi aldım diyor. Faiz almadım ben diyor. Adı kredi olur böyle. İçki adını değiştirir. Vodka de, whisky de. Dedersen de böyle. Adını değiştir. Adı değişmekle Onun aslı değişmiyor muhtemelen böyle. Şimdi Neburuz da böyle ne kadar resmi bayramda olsa bayramda olsa her bir olayın Ülkelerinde dinsizlik varsa, sabitlik varsa, o huzur olmaz mı? Bakın böyle. İki bayramız var bizim elhamdülillah. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı. Bu iki bayramda bütün İslam ülkelerinde, İslam alemini coğrafyasında her cami dolu bir şey taşıyor. Her yerde böyle. Hatta Moskova'da bile muhteremler almıyor böyle cami almıyor. Böyle. Moskova'da öyle bakılırız. Orada bulunan günah dinle böyle, orada bile bu bayram sabahı, bayram namazında camiler halk sığmıyor. Dışarı taşıyor, yollara taşıyor. Tarihde duruyor böyle. Cadane kapanıyor böyle. Elini alın siyadesini eline bir karton olan kolu alın gidiyor. Yani bayram sabahları bütün İslam, İslam diyarında her ülkesinde on binler yüz binler tabii şehrin büyüklüğüne göre bir araya geliyorlar. Derler. Namaz kılmak için böyle. Bir oluyor mu? Bir tasvih oluyor mu? Olmuyor mu? Derler. Ne oluyor? Bayramlaşma oluyor böyle. Cemaat böyle. Dibine sarılma, sevgi, barışıyorlar, böyle. yüzüne gülüyorlar misafir ediyorlar, savaşıya geçiriyorlar, varmışlardır. Yani muazzam bir yığı, yoğun kalabalık ama her can her can Yollara taşıyor, taşıyor, tarif duruyor, o kadar muazzam kalabalık ama bir tek kişinin sesi çıkmıyor böyle, kötüsü çıkmazdan bir kardeşlik böyle bak. Demek ki kardeşliği sağlayan tek faktör din, din din böyle. Halk din Haktan beri böyle. Yani bu İslam dinine gel önem verilirse ne yapıyor bazıları? Din eğitimine zorunlu değil ona karşı çıkanlar var Din eğitimine zorunlu karşı mıydılar bak bakma der böyle. Dinsiz bir nesine aba dinsiz bir nesil boşluk olur böyle, boşluk da mı derler? Dinin yerine doldurlamaz. Yani bir insan dinsizse, ateşse dinsizse, onu üzerine doldurulamadı böyle. İstedik izolojiyi verse buna böyle, istediği kişi kahramanlaştır, kutlaştır. Onları gökleri çıkar, o anda bir şaşı olur, törenleri oldu böyle, şu bu olur. Geçer de aklına sıkıntı, patlama böyle. Din, gönlüne hitap eder. Bir ruhla hitap eder din galilece. Bu işin bu boşluğu doldurulamadır. Din olmadığı da ne olur? İşte huzursuzluk başlamadı. Huzursuzluk. Bülü darlığı, sıkıntı, bunalım, Allah korkusu yok. Hesap vermeye korkusu, inancı yok mahşerde. Yaptım iknağı diyor böyle. Vurdu vurdu, kırdı, kırdı böyle. Çaldı çırptı böyle, yanına kalıyor böyle. Haram helal bilmiyor. Yeter ki o ortam bulabilirsin Her aram işleyecek, ikisi, kumarı, fuhşüs, inansız, her kötülüğü yapacak, her şeyi yapacak. Allah'tan korkmuyor, inanmıyor galiba. Esra bile inanmıyor. Ne bu insanlar muhteremde? Biraz da gençlik, nefise doyumsuz nefisler bak der bak. Nefisler doyumsuz Göz doyar bakın efendim der. Mide doyar. Göz de doyar böyle. Nereye gözün doymuyor? Yalan. Göz doyar muhtemelen der. Yani göz bir yere baksın baksın baksın bıkar artık böyle. Tamam Mide zaten doyar böyle. Kişi fakir bir insan her zaman bulamadığı bir yere gider. Gayet güzel bir lüks bir sofraya gider. Artık böyle iştahlı gider. Yani çok üyücük böyle. Ama bir de artık bırakıyor böyle. İsteriyle insan mı yani değer doyar ama nefis doyumsuz mu sen? Doyumsuz böyle var ya. kumarı, kuchşa, ahlaksızlığı, saldırımlar, şunlara bunları, sigarası, alkolü, birazı, şubedeki uyuşturucu, şunlar bunlar, doyumsuz böyle. Batışa batar, batar, batar, batar böyle. Kudursulu, sıkıntı buna alır. E terör işte bu mu terör? Kavus kargaşa bu mu? Aile mefhumu ortadan kalkıyor, Aile mefhumu ortadan. Aile inancı kalkıyor ortadan da. Evde huzur ve düşkünlük kalmamaktadır. Yani buradan kanatlı ne böyle. Huzur ya Allah korkusu yok. Halbuki bir kişiyi öldüren, kasıtlı öldüren yer ebediyen muhterem. Öldürürse Allah korksun der. Şimdi Mevlan bize buruyor, bu daha konu geçti. Kağın sonunda Bismillah. Lekum dinikum veliyedim. İşte ne gerekiyor bizlere? Eğer önleyemiyorsak, anlatamıyorsak, sözünü geçmiyorsa, yetkimiz yoksa ne yapıyoruz? Mesela ateş yakıyorlar. Bazı köylerde, işte bazı kenarlarda yakıyorlar. Devam ediyor alevbaktan. Yakıyor bu şekilde. Bunu söylemek gerekiyor buna bu ateş perestirin aynı, ateş perestirin aynı böyle böyle. Haramdan da ettiler ama. Yani bir insan o günü içki içer haramdır derler. Ateş ateşi din otursam din imanı gider burada böyle Ateşe, tamahı, atlasa, dini, imana, giden, böyle. O da haber. Bir şey okuyayım. Kısa bir şey okuyorum böyle. Yükferu bir hurcihi ilan neyiruz. Bakın bu derimde. feru Küfure karar verilir. Yani kafir olur. Bir hurcihi ilan neyiruz. Bir de sen Nevruz diyor o çıkarsa, Nevruz diye o şeye katılırsa, o topluluğa katılırsa, bak çıkmasıyla diyor, de çıkar, küfre gider. <gülüyor> <gülüyor> o gün onların yaptığı aynı sonunda yaparsa, yaparsa ateş yakıyor, üflüyor, düştün atlıyor, hava çekiyor, eğleniyor, gülüyor. Onlara aynı şeyi yaparsa yük feru diye bak. Mültekaşir damatım dedi. Mülteka büyük küktük kabıdır böyle. Kalakla böyle, böyle. Yük feru ya böyle. Dinancık kahroluruz ma böyle. Onlar bence de işi anlatamadı. Yani iş işmaktan kumardan da hepsinden daha büyük bu böyle. Ebur Haram işlemiş olur. inkar etmiş dine çıkmaz. İnçik olmazlar. Buyur ale şuma dedileri. "Menzibikamil ve mühim bele. Men teşebbe bir kavmin." Bak. Bir insan hangi toplum benzerse o da onlardandır. Onlarla beraber mahşere gelecek elmalıdır. tapılan yumsan bale. Yani bu Belki bazılarına göre bu bir kışın siniri bazıları buna. Ateş yakın altı üzerinde mi? Aşk çekiyorlar böyle. Ve kışın olarak. İmanla ilgili bak. İmanla böyle. Çünkü meclisilik insanla düşüyor böyle. En pis bir yan sistem. En pis böyle. Yani anla eleniyorlar böyle. Baba kızı eğleniyorlar böyle. böyle. Pis bir şey böylece. Aç taklıma. Demek ki bu kadar tehlikelidir imana götürür. Ne gerekiyor? Önleyemiyorsa çevremiz zekileri. Önleyemiyorsa mesela. Genelde benim bildiğim bilim kutlarımda Türkiye'de her nevruz gelirken zaten baştan bir kaos korkusu başlar böylece. Çok ölüm oluyor böyle. Nevruza böyle. Çok ölüm oluyor Horus'a saldırıma taş, taş sopayla, sobayla, benim nelerle saldırıma Horus zavallılar ne yaptın canım kurtulduğumu bilemeye çalıştım öte böyle. Ne o? Ya baram bar bağıran, baramış onları böyle. Resim baramış, ne var baramış bu sevmede. Ya atadan kalmış, atadan kalmadı mı öyle bu? Mülüs ya işi bunlar bu şekilde yapar. Ne gerek yapamayacağım? Lequm din Veliye din kalıyor. Lekum din, sizin dinin sizin olsun. At kafasına. Fırat kafasına böyle. Veliye din, benim dinim benim. Böyle. Ben sadece ayrı böyle. Yani bir Müslüman ateş yanına gidemez. Efendim müşteri şakası onlar onlara atlayacağım ben de böyle. Yok yok atlayaması muhteremden. Bunun şakası yok böyle ya. İman, din şaka kaldırmaz muhteremden. kaldırmaz böyle Hatta bir insan şakadan böyle, şakadan bir insan evşine benden boşsa boşla baktırır böyle bakır. İnsan şakadan böyle. Evşine latif olsun diye. Ya olsun diye. Evşine eğer sen boş boşluğa, şakadan dersin boş olmuşdur amele. böyle. <gülüyor> yemin etti şakadan yemin etti muhstan. Vallahi yapacağım. Ama şaka söylüyor. Yok, yemin yemin yoksa. Yani dini şarkı kaldırmaz muhtemelen bence. Dici Allah korusun. Demek ki ne de yapacağımız ellerin şey gelmiyorsa lefim değil hüküm. O sabuk dinin silin olsun. Sen tapın bak ateşlere. Evet oradan dön üstün altta alayışa bakalım. bir bakalım burada. Ama ne var muhtemelen tabi? Bir de öbürü alem var. Hesap günü var mütevemler. Bu işin ahır zamanda, ahır zaman yani kâmil yaklaştığı dönemde, iş mümin kalkacak, akşamı kar olacak bu demek böyle. Akşam zaten. Akşam mümin yatacak, iman edecek, sabah da korus çıkacak ki olacak. Hatta bir insan on nevruz değer, işte pek o kadar uygulanmıyor da, işte yumurta yapar pişirirler, kırmızı boyarlar yumurta yaptırmadan böyle. Nevruzda, yumurta pişirirler, onu kırmızı boyardı. yumurta kuşları devrece, o da bir alıp kumar devreye bu denli. Yani bir insan, o gün nevruz değerine bir yumurta alsa bile imanlı zarar mıdır ne İmanı korumak mıdır? İmanı korumak mıdır? İmanı korumak. Bunun için evliyanın en korktuğu son nefesli imanı kurtarma. Evliya. Allah dostu. Allah diye yanmış işe. Gönlü yanmış Allah diye evli imanı var o anda. O anda var ama bakın Allah korkusundan titriyor mu derler? Titriyor mu de. İmanı kurtarma. Bir insan İmanlı öldü mü elhamdülillah son nefesinde. Bu da bir şans, rastlantı değil ama iman kutu meselesi ortalığında. İnsanda iki şey vardır, ruh-beden. Beden nefis demektir yani Ruh-nefis, beden nefis demektir, ruh ayrı, ruh-bün nurdur, melek gibi böyle. İnsanın özü asıl ruhama, beden geçici mesken, geçici mülkendir. Yani asıl bina yapılı inşa devam edecek cennet elhamdülillah müminlerin, nedir bu beden dünyada geçici bir mesken böyle, geçici mesken. İnşaat bir gibi bir şey değilim ben bir çadır kurulmuş böylece, bu bu şekilde. Şimdi Nabiyi Allah dostları. Bu diyor beden diye geçici mesken. Buraya fazla yatırım yapmaya gelmez diyor buraya. haklamaya. ama ya. Muhtemelen. Kişinin evi müddetlerinde çadır kurmuş. Biraz parası var. Ve yapma uğraşıyor. Çadırına yeni bir şey almadan çadıra. Eski alınmalı eşlerine varsa onunla idare eder çadırı böyle. O da evi onda. Onda yaşıyor. Belki bir sonraki kalacak orada. Ama adı geçici ya çadır. İşte evli bu muhtemeler. Ne, ne yapıyor bunlar? Geçirin meslek yapın yatırımlar böyle. Cennetteki köşkü yatırım böyle. Orayı gönderiyor böyle. Namaz kılar, oruçlar, kuru kur, zikir eder, tesbih yapar, sadaka yapar, cihat yapar, evin yapar. Allah der cence alıyor. Ne bunlar? Hep cennette köşküne gidiyor oradardır. Köşkü yapılıyor böyle. Yani yatırım buradan gidecek motoruna böyle. Buradan gidecek, iş yapılıyor bu şekilde. Şimdi bir insanın ruhu eğer bedene üstünü sağlayabilirse nefsini hayattayken her insanla fark eder muhtemelen, fark eder böyle. Her insanla fark eder böyle. Bir günah işleyecek bir durumda, o ortamda. Mesela bir en açtığı göz dinası derim böyle. Bir kız da dışarı açır çıkacak. O uyanan tabii olmuştur belki de. büyümüştür, Biliyordur ki acil gelip haram. Allah haram kılıyor böyle. Allah haram ya saklıyor bunu böyle. Allah gelişe alıyor. İlayı kanunu saklıyor böyle şey. Şimdi bu kız haram olduğunu bile bile bunu duyduğu veya dinlediği yerden icabında bunu bildiği halde hala açık gezinmekte bir inatçılık ediyorsa onun ruhu nefsine mağlup ol. İnatılmakta gitti ruh, gitti. Gitti işte hatalarına. Neyi örtünmek? Işte örtmek isteyormuştu, işte bir örtülenmeyen bir türlü. Ne anlama geliyor? Nefsimi aşamıyorum, ruh sayıtıma dönemiyorum. Ruh gitti onda böyle. Peki ne oluyor son nefesinde? Tehlikeli muhtemelenler. Namaz İslam'ın emri. İslam'ın beş şartı olması olmazı ya namaz. Dinin direği namaz böylece. Namakma yani gerekiyor. İnandığı halde, namazın fazlının bildiği inandığı halde ne var? Namaz beş kılmayan var böyle. Kılmayan var böyle. İşte bu arkadaş, kardeş baktım işte namaz şöyle böyle falan. Bir an işte bir türlü başlayamıyorum işte, bir türlü kılamıyorum işte. işte. Şu bu böyle. Nedir bu? Nefse mağlubiyet. Nefsi aşamama. Ruhu nefisle üstün kılamama muhteremdir. İşte son nefeste ne olacak? Ruh nefis, son çatışma. Son nefeste böyle. Son çatışma, son nefesle. Ruh nefesle böyle. Ruh üstünlüğü sağlayabilirse hayatında kişinin o hayatını sağlayacak hayatını böylece. Ne yapacağız son nefesinde? Elhamdülillah kelime şahati böyle kavuşacak. Kelime şahatiyle kavuşacak böyle. Öbürü kelime getiremeyecek. Aklına gelmeyecek. Beni karışacak, ölün sarışlığıma sevmedet, ölüp ölüm sarışlığı Ölü, beni karıştı, kafası karıştı, Allah ismini hatırlamayacak bile bu mühterem böyle. değil bu tarafa. Bu temeller dünyat aldanmayı gelmez yani böyle. Sonunda ne oldu insan? Bırak biri hepsi bırak, hepsini bırakıyor. hepsini bırakıyor zamanlar bu tarafa, böyle. Yani kim olsun olsun böyle. Ölüm yolda da gelebiliyor, arabada gelebiliyor, yürüyorken de gelebiliyor. Evde gelebiliyor, yatağında gelebiliyor, sohbada ölüm gelebiliyor. Kişi öldüğü anda adı oldu cenaze. Tamam, bitti artık. Yes, yürüyorken bir adam olsun olsunlar. En zengin olsun böyle. Öder uşa yata olsun, kim olsa olsun böyle. Ama ölüm geldiği anda Adalı cenaze attılar böyle şey. Karışamıyor böyle. İşte şunu böyle yapın, bunu böyle yapın, şunu şunu yapın. Hiç ses yoktur yanında. Öyle insan var, her şeye karşı insan var böyle. Çok çığlığa çok karşı böyle. Kızlar bağırır, çabuk ya bunu bu yapın. Ama ölünce hiç ses yoktur yanında böyle. Ya da teslim aldık Kıbrıs'a böyle. Teslim nasıl Artık kalanların keyfine kalan bir şey ben yapar. Bana mezar bulurlar, kefen alırlarsa yıkarlar şunu buna konur. Nereye gidiyor? O mezar var ya mezar şıkuru mu, mezar şıkuru mu derler? Bir gün biri anlattı, bir kavimsine gitmiş, Erinle gitmiş yine, yani. mezarla gitmiş oradan. Giderken mevtaları Bakır yeni açılan bir mezar. Demek ki biri ölmüş. oraya gömecekler. Yeni mezar açılmış. Açılmış daha toprak kenarında. yine açılmış bir mezar böyle. Kimse yok mu şu anda mezarlarda? Gidip senin mezara bakıyor. Ben de buraya gireceğim diyor. Yani ben de buraya gömecekler buraya? Şimdi bakıyor bakıyor. Allah Allah. Nasıl buraya girilir be? Burada dünyayı buraya nasıl girilir İşine gireyim bakayım yok dedi böyle. İçine girdim dedi. Kimisi aynı. Aynı mesle. İçine girdim dedi. Ayaklarım dedi böyle. Etrafa bakıyorum. Ayaklarımın mezar içinde. Aşağı bir gebemi geçti. Derinliyor dedi. Mezar içindeyim. Başım yukarıda. Etrafa bakıyorum. Öyle fazla korkmadım ama dedi ben. Yalnız dedi bir anımsadım yani böyle. Ben de öleceğim. Beni de mezar gömecekler. Yazılmış. toprağı kurumuş. Yatayım bakayım yok. Yatayım bakayım efendim. O zaman yatıyor. Sana yemin etti. Vallahi billahi dedi. Yattım korktum dedi. Yatınca şey dedi. Ben, yattım dedi. Dedim sana, yattım dedi. Vallahi bile korktum dedi. Baktım gireyim dedim. Mezartayım bir şey. Efendim. Üstüm açık ama dedi. Yatım toprak dedi. Mezardayım korktum dedi. Yani zordu ben kalktım dedi. İnsan ölmek muhteremler, böyle ne ölüyor? Ruh ayrı ruh bu şekilde böyle. O yüzden muhteremler, işte elimizden geldiği kadar muhteremler. Hatta kendimizi biraz zorluyarak böyle, yani Allah yolunda, din yolunda, ibadet yolunda kendimizi böyle zorluyarak inşallah ne fazla yapmaya çalışalım. İlla Tane Fatiha.